Güncelleme Bir güncel sanat programı Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar ...katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhaba, güncelleme programı dinliyorsunuz. Ee, kısaca programdan bahsetmemiz gerekirse... ...bu programda güncel sanat aktörlerini misafir edip... ...onları tanımaya çalışıyoruz. Bugünkü programımızın konu... ...iş adamı, koleksiyoner ve galerici e, Moiz Zilberman. Hoş geldiniz Moiz Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Moiz Bey. Hoş bulduk. Teşekkür kardeşim. ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öncelikle belki biraz sizi tanıyarak başlayabiliriz. Bu alanda faaliyet göstermeye nasıl başladınız? Ee, hikayeniz nasıl gelişti? Çünkü aslında ilginç bir serüven. Ee, babanız ressam. En başta koleksiyonerlikle başlıyorsunuz. Ee, resim satın almaktan e, satma tarafına <gülüyor> geçiyorsunuz daha Biliyoruz sonra da. Evet, bir sadece resim değil. İşte antika... Ee, modern eserler tanırım 19. yüzyıl doğrudur. Yani ben 1991'de aldım ilk sanat eserimi bir tanıdığımın ısrarıyla gittiğim bir müzayededen sadece dekoratif amaçla. Ondan sonra herhalde işte böyle aileden gelen o genlerde faaliyete geçti ki birdenbire büyük bir hızla sanat eseri almaya başladım. Tabii ki önce oldukça bilimsiz bir şekilde almaya başladım ama meraklı bir insanım, oku, okuyan bir insanım. ...merak duyduğum konuları okumaya başladım... ...sonra çok gezmeye başladım... ...çok, çok sırf sanat için seyahat yapmaya başladım... ...derken yavaş yavaş... ...yine e, eklektik bir koleksiyoner olarak kaldım... ...ama e, tabi... E, ...alanları daha daralttım... ...ama dediğim gibi işte 19. yüzyıl resimleri... oryantalistler dahil olmak üzere... ...hatta Old Masters... Hı hı. ...dahi var... Antikalarım var. işte ne bileyim Chinese porselenden tut. Ivory netskilere varıncaya kadar. Mineli kol saatlerine varıncaya kadar. Hep unutuyorum zaten hep eksik sayıyorum bunları. Böyle çok hakikaten geniş bir alanda koleksiyoner oldum. Ve sonra şunun farkına vardım ki artık sosyal hayatımın da çok büyük bir bölümünü... Sanat sanatla geçiriyorum. Seyahatlerim ona göre planlamaya başladım. İşte müzayedeler için ben seyahat ediyorum. Sergi açılışları için seyahat etmeye başladım. Sosyal çevremin büyük bir kısmı artık sanat sayesinde tanıdığım insanlardan oldu. Yani sanat beni ele geçirdi diyelim isterseniz. Ve işte bin, 2007 yılında. Daha doğrusu 2006 yılında o zamanlar bulunduğum şirketi satmamızla birlikte ben bir yıl kadar daha kaldıktan sonra oradan ayrıldım. ...bir Amerikalı şirkete satıldı. Benim kuruluşundan beri var olduğum şirket. Ama ondan önce başka farklı bir şeyler yapmaya ben çoktan karar vermiştim. Hatta aslında ben biraz fazla planlı, programlı bir insanım. Ben 45 yaşındayken şöyle bir karar aldım. Ben 55 yaşına gelince sanatla ilgili bir şey yapacağım ve NGO'larda çalışacağım diye. Ama bu kadar yani hiç detaylandırmamıştım. Derken daha erken geldi. İşte 52 yaşındayken bu iş hayatındaki değişiklik... Ee, ve o zamanki başlangıçta galeriyi kurduğum zamanki ortağım olan Yunus Büyükkuşoğlu'yla işte Bodrum'da otelde böyle dertleşirken ya nedir bu galerilerin halife vesaire filan ee, memnun değiliz ee, işte sanatçılar da memnun değil biz de memnun değiliz filan derken e, kızı Ahu'yla da dertleşirken e, bir fikir çıktı aslında Ahu'dan çıktı ilk fikir. Ya niye galeri açmayalım diye yani öyle şaka gibi başladı sonra şaka ciddiye döndü ee, ve işte bildiğiniz gibi. Ee, o zamanki adıyla Kazadera Kaza artı olarak e, Mısır Apartmanı'nda galeri 2008'de açtık. E, i̇ki yıl içinde ikinci galeriyi diye Projects e, gene iski adıyla ekledik. E, daha sonra sağ olsun ortaklar bana dediler ki tabii ben bu kadar 7-24 beni işgal edeceğini baştan beklemiyordum. Ama e, hem her işi ciddi alan bir yapım olduğu için e, hem de çok sevdim. Çok sevdim hı hı. ve çok öğrenmeye başladım. Yani çağdaş sanata sonradan Dahil olmuş işte ben hani galeriyi açmadan 3 yıl öncesinden beri 4 yıl öncesinden beri Çağdaş Sanat'la yeni yeni ilgilenmeye başlamıştım. Ama hızla ilgimin oraya doğru kaydığını görüyordum hissediyordum. Ee, ve hakikaten çok büyük zevk aldım çok öğrenmeye başladım. Ee, ve ortaklarım da bana <gülüyor> dediler ki ya sen dediler koşuyorsun biz sana engel olmayalım. Çok dostane bir şekilde biz ayrıldık yani biz yüzde %50, 50 ortaktık onların yüzde elli yani iki buçuk saat süren bir toplantı iki buçuk saat süren toplam iki toplantının sonucunda biz ayrıldık hala benim çok yakın dostlarım ve benim koleksiyonerlerim öyle diyeyim e, ve bildiğiniz gibi Galeri Zilberman evresi başladı e, bu yılbaşı itibariyle de CD Projects'in de adını kaldırdık onda Galeri Zilberman bünyesini aldık işte Mısır Apartmanı'nda iki galeriyle ve bir e, Art spacele ee, devam ediyoruz. Yani işte kısa özet sanat beni ele geçirdi. Öyle diyeyim size isterseniz. Ee, peki o zaman konuşurken e, geçmişteki ortaklarınızla e, bu galerilerin durumu nedir diye konuştuk dediniz. Birincisi o zaman galerilerle ilgili gördüğünüz durum neydi? Neticede bir koleksiyoner olarak Hı -hı. baktığınızda bir e, iletişiminiz vardı. İkincisi de e, şu anda galerilerin durumunu nasıl görüyorsunuz? Hı -hı. Sonuçta siz de bunun bir bu galerilerin bir parçası olarak bu ortamın. Tabii o dönemde e, bizim herkes adına şikayetçi olduğumuz konu çok e, eski moda diyeyim. Hani old fashion dedikleri tarzda yürümekteydi bu iş. E, sanatçıların e, şikayetleri vardı. Çünkü galeriler yani e, bir kere galerilerin hepsi meslekten galericiler tarafından kurulmuştu. Büyük zorluklarla e, yürüttüler bu işleri ve e, ben yani o dönemde e, Ayrıca başka bir yerden ciddi bir geliri olup da gelircilik yapan kimse olduğunu hatırlamıyorum. Herhalde ilk biz başladık. Ee, dolayısıyla hakikaten Türkiye'de doğru dürüst bir pazarda olmadığı için maddi olarak çok zor durumdaydılar. Artı um, e, hani bir... Galerinin fonksiyonu nedir, bir galeri nasıl çalışır, e, stratejisi nedir? Bu konularda çok kafa yorulmuyordu. Çünkü günlük gayeler herhalde bu arkadaşlarımızı çok fazla meşgul ediyordu. Dönmeye çalışıyorlardı. E, sanatçılar zor durumdaydılar maddi olarak. Yalnız maddi olarak değil, de olarak da önlerine bir strateji e, e, çizilmiyordu. E, dolayısıyla e, önü açık bir e, sanat ortamı yoktu biz bunu demin anlattığım gibi önce şaka yollu başlayıp sonra ciddiye binince ben biraz araştırdım. Baktım ki özellikle Amerika'da en başarılı galerilerin çoğu koleksiyonerler tarafından kurulmuş olan galeriler. Yani bu hikayeyi ilk defa biz yaşamamışız. Orada yaşanmış zaten. Peki çağdaş galeriler nasıl çalıştırılıyor? Baktığımızda hakikaten çok farklı olduğunu gördük. Yani ciddi bir ekip kurmak zorundasınız. Sanatçılar için bir kez galerinin bir sanat çizgisi olması lazım. Sanatçılarınıza artistli liyazon şey yapmanız lazım, tahsis etmeniz lazım. Her bir sanatçınız için bir strateji çizmeniz lazım. Bizim ilk sergimizden beri yaptığımız gibi, ben ona çok inanıyorum, katalog basmanız, kitap basmanız. Bunlar çok ciddi şeyler ve bunlar günlük değil aslında böyle orta ve uzun vadeli planlamalar yapmanızı gerektirecek şeyler. Bayağı bir iş yani. Çok Hı -hı. ciddi bir iş. Türkiye'de pek de bilinmeyen konu budur. Genellikle koleksiyonerler ve bazı sanatçılarımız galerilerin ...ne kadar çok şey yaptın... ...ciddi galerilerden bahsediyorum... ...çok bilmezler... ...dolayısıyla buradan günümüze gelecek olursak... Hı hı. ...günümüzdeki galeriler ki eski dönem galerilerden... ...tabii ki ayakta kalanlar var... ...kimisi küçülerek, kimisi olumlu anlamda değişerek... ...evrilerek... E ...bugün artık... ...daha... İyi mekanlarda daha doğru mekanizmalarla çalışıyor galeriler. Birçoğu bizde olduğu gibi birçoğu demeyeyim ama bildiğim birkaç tanesi artist liazon sistemiyle çalışıyor. Yani her sanatçının galeride bir temas noktası var. Bir kişi onun her şeyle ilgileniyor. Stratejileri var. İşte uluslararası fuarlara katılıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu bir söz konusu değil. Bunlar büyük yatırımlar tabiatıyla. Hem parasal olarak hem zamansal olarak. Çok ilerledi. Yani Türkiye'de ben şu andaki galeri ortamını... ...birçok sorunla rağmen çok ilerlemiş olarak yürüyorum ve iki kategoride görüyorum. Geliri dediğimiz için yani non-profit yerleri saymıyorum şu anda. Bir, bizim başladığımız anlamda iş adamları diyelim, iş kadınları tarafından kurulmuş... ...yani belli bir finansal desteği arkasında hissedebilen galeriler var. Onların hemen hemen tamamı diyebilirim veya çoğu doğru stratejilerle yürüyor... Bir de genç arkadaşlarımızın kurulduğu daha dar olanaklarla yürütülen ama doğru yürütülen galeriler var. Olanakları dar, yapabildikleri dar ama prensipleri doğru bunu görüyorum. E, ve e, işte destek olmaya da çalışıyoruz onlarla. Ben hem koleksiyoner şapkamla hem galerici şapkamla onlara destek olmaya çalışıyorum. Benim gibi yapan birçok koleksiyoner olduğunu da biliyorum. Çünkü doğru yapıyorlar, yanlış yapmıyorlar. Doğru şeyler yapıyorlar, sanatçıların gelişi, iyi sanatçı seçiyorlar. Galerilerin ciddi bir çizgisi var, olanakları kısıtlı okey ama çok doğru şeyler yapan, çok güzel gençler tarafından yönetilen iyi galeriler var. Ben e, uluslararasılaşma oranının artmasıyla e, Türkiye'de galericiliğin daha da ileri gideceğine e, kesin gözle bakıyorum. Uluslararasılaşma derken de birkaç e, düzlemde diyorum. Yani hem e, tabii ki uluslararası sanatçıların da gösterilmesi ve e, temsil edilmesi e, hem de e, Türk sanatçılarının. ...yurt dışında varlık, daha yurt dışında Türk sanatçıları için olan bilinirliğin arttırılması yönünde çok çalışma yapmak lazım ama bu uzun vadeli bir çalışma. Yani bugün gittim, yerde bir sergi açtım, hop benim sanatçım uluslararası yok, olmuyor, böyle değil. Çok tabii. çok çok çalışmanız lazım. Tabii e, koleksiyonerlerin veya belli maddi imkanlarla gelen galerilerden söz ettik. Bir de tabii kendi e, hani daha dar imkanlarıyla bu işi yapmaya çalışanlardan. Tabii ki imkanların getirdiği bazı e, fırsatlarda oluyor sanatçılar tabii. içinde. Fakat bir taraftan da e, aslında bir galerici olgusundan da bahsetmek lazım. Doğru. Çünkü e, imkan galerici e, kimliğin ...kimliğiyle beraber gelmiyor ve galerici aslında e, çok önemli bir nosyon yani e, sanatın gelişmesiyle ilgili de galericiler tarihte de aslında özellikle güncel sanatta çok çok önemliler. Siz kendinizi galerici olarak mı görüyorsunuz yoksa bir yatırımcı olarak mı görüyorsunuz? Çünkü ben bu ortamda galerici olmayıp yatırımcı olan galerilerde görüyorum. Galerici nedir? Evet galerici nedir? Ee, yani... E... Evet ben galerici oldum. Sanat beni ele geçirdi ve beni galerici yaptı. İlk başta belki demin dediğim gibi hani 7-24 olacağını düşünmüyordum derken. E, ya oturup bir karar da vermemiştim ama hiç öyle ummuyordum, düşünmüyordum. E, hani daha bir yatırımcı, galeri sahibi olacağımı sanıyordum. Ama öyle bir ele geçirdi ki beni bu ahtapot. <gülüyor> çok da memnunum bu ahtapotla bu kadar sarmaş dolaş olmaktan. Ben galerici oldum. Doğrusu bunu herkes biliyor zaten. Ben başka yani kendi işim olmasına rağmen. ...yani zamanımın hemen hemen tamamına yakınını galeriye ayırmış durumdayım. Seyahatlerimin çok büyük bir kısmı bununla ilgili oluyor. Ama dediğiniz doğru, herkes için aynı şey geçerli değil. Dünya örneklerine baktığımız zaman galeri sahipliği yoluyla yürüyen başarılı galeriler var mı? Ben çok hatırlamıyorum. Çünkü bu çok kişisel bir iş. Hı hı. Sanatçı da sizinle görüşmek istiyor. Koleksiyoner de sizinle görüşmek istiyor. Bu çok çok kişisel bir iş. İstediğiniz kadar kurumsallaşın. Bence bizim galeriler en çok kurumsallaşmış galerilerden biridir. Bir iki örnek daha var. Ona rağmen beni istiyorlar. Yani bu iş kişisel bir iş. Dolayısıyla orada olmanız lazım. Zaten o vizyonu koyan aslında Aynen en başındaki öyle. insan neticede Aynen o öyle. galerinin vizyonu. Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani O vizyon yoksa ve o kişisel kişinin özümsediği... Evet, şey o vizyonu koyamaz çünkü olmaz, sahibi... Olmaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Artı benim bir de koleksiyonel şapkam var hala büyük bir <gülüyor> hızda devam eden. Ee, yani bir kere bir de şöyle bir şey var. Ben ilk başta sıkıntısını çektim onun. Yani kendim kişisel olarak hoşlandığım işlerle efem galeride sergisi açılacak işler arasındaki çizgide sıkıntılarım oldu. Şimdi öğrendim tabii çoktan. Ama e, hala şöyle bir şey var. Ee, ben... ...bugün kişisel olarak... E, ...hoşlandığım işlerden oluşan... E, ...sergilerde her bakımdan... ...çok daha başarılı oluyoruz. Yani... ...bu bireysel bir şey. Yani benim için... ...içimle çok ilgisi e, olan bir konu. Daha başarılı oluyorum. Ya ben Ve öğreniyorum. Her gün biraz daha fazla... ...öğreniyorum. Yani galerici... Ee, bir deyim vardır galiba İngilizceden e, geldi. Yani sanatçının annesi olmak zorunda bir kere her şeyden önce. Sanatçınızın her şeyle ilgilenmek zorundasınız. Sanatçınızı alıp bir yerden bir yere götüreceksiniz. Benim anladığım gelirecilik budur. Yani işte İngilizce deyimiyle artist development diyor. Sanatçıyı geliştireceksiniz. Yoksa e, bizde de kısmen yapıldığı gibi e, zaten kariyerini yapmış. E, çilelerini çekmiş. Tırnaklarıyla, dişleriyle bir yere gelmiş olan sanatçıları bir araya getirip yıldızlar takımı kurarak ben galericilik yapılacağına inanmıyorum. Ya da bunun adı galericilik değil. Başka risk bir şey almamak mi? oluyor biraz. Hiç tabii. sıfır risk alıyorsunuz o durumda. E, yani bu galericilik değil o zaman. Ya sadece bir araya getirelim. Koordinasyon filan... Diye, diyebilirsiniz. Çok adına. benzer bir şeyi aslında geçmişte galerici olan Murat Bilemli programımıza konuk olduğunda da söylemişti. Ben dinledim o söyleşiyi doğrudur. O da aynı şeyi söylüyor. Çok doğru bir şekilde anlatmıştı o da. Aslında o bu, bugünkü galerileri eleştirerek biraz. E aynı kanadayım. Evet doğrudur. Yani biz benim iki galeri modelimin aslında altında öteden beri bu yatıyor. Yani bir galeride ticari olarak artistik kaygılardan taviz vermemek şartıyla ticari olarak daha başarılı olabilecek sergileri gösterirken bir diğer galeride her ne kadar o da ticari bir galeri olmakla beraber hani ya satılmasa da olur diyeceğim sergileri rahatlıkla açabilmek için bu kendi kendini besleyen bir model oluşturmaya başladım. Ee, ve sanıyorum da başarılı olduk. Bugün e, bizim işte ikinci kattaki gelirimiz eski adıyla CDA Projects Galeri. Hani genç sanatçılara, genç kuratörlere çok Hı. imkan veren bir galeri oldu. Ee, ya iyi bir ekiple onlara doğru fırsatlar vererek, doğru sergiler açarak sanıyorum bu sanatçı geliştirme yolunda biz iyi bir örnek oluşturuyoruz yani arkadaşlarımın katkısıyla. Bunu yapan başka birçok elini de var tabi ki. Ee, özellikle ee, i̇şte demin sözünü ettiğim çok büyük olanakları olmayan ve gençler tarafından yürütülmekte olan birçok galeri de cesaretle bunu yapıyor. Ve takdirle Hı. karşılıyorum. Çünkü çok zor bir şey bu. Çünkü bir adam, e, yani iki yıl hiçbir şey satmıyorsunuz. Tabii. Ve o, o, o sanatçının da yaşaması lazım. Hem sanatsal olarak bir yandan yaşaması lazım, bilinirlik. Hiç satmasanız da onun bilinirliğini arttırmanız Hı. lazım. E, hem de işin bir e, maddi boyutu var tabii ki. O konuda da elinizden geleni yapmanız lazım. Ama eğer inanıyorsanız o sanatçıya... Ben şeyle tanıştım bundan bir buçuk yıl kadar önce meşhur listen galerisinin sahibi Nicholas Lockstele. Işte legendary Nicholas Lockstele derler ona bu mesleğin işte Derba'da. evet yani bu işi en iyi bilenlerden biri. o bana Aniş Kapur örneğini anlattı. liseden beri tanıyor Aliş Kapuru. 15 yıl hiçbir şey satmadık dedi. Ama ben inandım Aniş Kapur'a dedi. Bugün Aniş Kapur, Aniş Kapur oldu. Yani bu çok uzun solukluydu. Lisin de iyi oldu. <gülüyor> e, e, evet tabii. Evet, Ama Lisin de bakın Lisin galeride e, doğru bir modeldir. Benim şahsi inancım öyle. Onlar da Aniş Kapur gibi e, çok satan, iyi satan sanatçıların doğru bir noktaya getirdiler ve çok doğru sergilerde açıyorlar o sayede. Onların da ben biliyorum. Yani. Ve onların e, aslında benim de ilgimi çeken tarafı Lisin hala. E, ...genç sanatçılarla çalışıyor. Kesinlikle. Yani var olan o... ...işte Anish Kapur döneminde... ...Nicolas Logsdale'in... E, ...dengi olan... ...sanatçılarla devam edip... ...şu anda onun... E, ...şeylerin artılarını toplamıyor. Hala yeni sanatçılar... ...ve yine gelişimine... E, ...katkıda bulunmakla ilgili uğraşıyor. Çok doğru ve çok da... O yüzden de güncel doğru. kalıyor. Aynen ve de çok doğru... ...bir sanatsal çizgisi vardır Liss'ın. Öyle yani baktığınız zaman... ...ciddi bir sanatsal çizgisi vardır... ...sapmaz ondan. Bir de... ...secondary dealing'i yoktur mesela. Evet. Yani onlar... Ya açıkçası benim... E, ...ikonum olan galeriden... ...bahsettiniz şu an. Benim model... listen olmak demeyeyim ama... Yani ...doğru bir galeri modeli olarak görüyorum... ...açıkçası hayranım. CD, eski adıyla CD Projekt ile ilgili bir sorum olacaktı ama e, Sersnes şarkıdan sonra tamam. e, sorulara de, sorularımıza devam edelim. E, şimdi Moiz Bey'in güncelleme programı için seçtiği şarkıyı dinleyelim. E, yeni türkü Fırtına.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 ne yarınlar Hayat yeniler bizde Geçse de yolumuz bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar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 Geçmiş tükendi, ne yarınlar? Hayat yeniler bizi. Geçse de yolumuz bozgırlardan denizlere çıkar sokaklar. dansonlar yeniden yan Güncelleme programında Moiz Dilberman'la birlikteyiz. Moiz Bey bu şarkıyı neden seçtiniz Yeni Türkü'den Fırtına? Vallahi biliyorsunuz bazen e, eskiden beri bildiğiniz bir şarkı birdenbire böyle dudaklarınıza yapışır. Gün boyu böyle farkında olmadan mırıldanırsınız. Hatta bazen ıslıkla çalarsınız. Bir farkına varırsınız ki ya ben hep aynı şarkıyı mırıldanıyorum. İşte geçtiğimiz Mayıs ayının en sonun günlerinden beri benim aklıma, benim dudaklarıma bu şarkı yapıştı. Bak işte yaklaşıyor fırtına diye. Onun için bunu seçtim. Çok hoş. Biraz önce teşekkür ederiz. Biraz önce konuştuğumuz bir konu vardı ve galericilikle ilgili, koleksiyoner olarak galeri kurmakla ilgili ve Amerika'daki örneklerinden bahsettiniz tarihte. Şunu sormak istiyorum. Neticede bir ticaretine başlıyorsunuz. Ee, koleksiyonerlik de aslında hani sanatta bu, bu, bu tanımlar çok e, çelişkili olabiliyor. E, neticede koleksiyoner olarak satın alıyorsunuz fakat satmak e, aslında o niyetle belki almıyorsunuz ama bunun o da bir ticaretine dönüşebiliyor. Sanatçılar için de zor durumlar oluşabiliyor aslında özellikle müzayedeler dolayısıyla. Türkiye'de de maalesef bu tip olayları ya, e, son evet. e, belki 5-6 senede çok gördük. Bu ikinci el piyasasının çok genç sanatçıların işlerinin müzayedelere düşmesi, e, kariyerlerinin en başından e, bu sebepten ilerleyememesi e, bu konudan nasıl korunulur? Ee, siz nasıl bunu ayırabiliyorsunuz ya da e, galeride satarken siz buna dikkat ediyor musunuz koleksiyonerlerde? Tabii. Ee, bu çok teşekkür ederim bu soru için aslında benim çok hassas olduğum bir konu bu. Ee, evet biz ilk günden beri bu konuda çok hassas davrandık. Ee, bizim galeriden... koleksiyoner olmayan hiç kimse. Hiçbir şey satın alamadı bugüne kadar. Hani bizim piyasada esnaf tabir ettiğimiz arkadaşlarımız var. Onlar da tabii kendi ticaretlerini yapıyorlar. Yani onlara da saygım sonsuz yaptıkları işe. Ama ben hiçbir zaman sadece koleksiyonu için alanların dışında bu işi ticaret amacıyla alanlara satmamayı becerdim. Yani öyle söyleyeyim. Direndik. Sanatçı arkadaşlarımızla birlikte direndik. Biz rahatlıkla bugüne kadar sattığımızın iki katı kadar satış yapabilirdik. Üç katı kadar satış yapabilirdik. Ama ondan sonra işte senin söylediğin gibi e, müzayedeye bak çok ilginç bir şekilde sen de müzayedeye düşmek deyimini kullandın. Gayri ihtiyari kullandım. Yani o zaman e, kontrolümüz kalmazdı. Halbuki ben demin sanatçı geliştirmekten bahsettim. E, sanatçıyı geliştirmek istiyorsanız eserinin kimde olduğunu e, bileceksiniz. Evet, Bu çok aynen. önemli. Biz ilk günden beri buna çok dikkat ettik. Zaten... Ticaretini yapmak üzere almak isteyen arkadaşlar da bir süre sonra artık hani burada ekmek yok deyip bize uğramamaya başladılar. Ee, bir tek olay olmuştur. O da koleksiyonerim diye alan bir arkadaşımız. Hepimizden yalnız benden değil bilmiyorduk tabii. Ee, bütün piyasadan gelirlerden e, değil. Onun koleksiyoner olmadığını biliyordum bahsettiğin <gülüyor> kişinin. Yerli bir arkadaşımız. Yani üç ay sonra bütün topladığı işleri müzayedelere koydu. Ve ben de kendisini çağırdım. Sevdiğim de bir insandır halen de görüşüm Dedim ki yani bak yani ben böyle satış yapmıyorum ee, bundan sonra benden bir şey almak istersen bana bir kağıt imzalayacaksın ben iki yıl boyunca bunu satışa koymayacağım müzayedeye koymayacağım koyarsam işte zararlarını tazmin edeceğim falan diye. Yoksa dedim yani dostluğumuz baki. O ee, oldu. Hala dostluğumuz baki ama bir daha bir ticaretimiz olmadı. Yani bu konuda çok çok dikkat etmek lazım. Ee, ben e, başka bir yönüne değineyim. Bunun tatlı bir tarafına değineyim. İlk başlardaki sıkıntılarımdan biri de şuydu. Koleksiyoner arkadaşlardan Çoğu benim arkadaşım zaten. O konuda çok eleştiri aldım. Şimdi sergiyi açıyorum. İşler çok hoşuma gidiyor. En iyi işleri. Hemen kendime alıyorum. Sergi açılıyor. O yok o satıldı. Kim aldı? Hmm, ya sen aldın değil mi filan. Ya bu konuda baya sıkıntı <gülüyor> oldu. Bu tatlı tarafı koleksiyonerlik galericilik şapkalarının karışmasının. Sonra e, kendime bir şey koydum. Sınır koydum. Şimdi açılış ve ilk hafta sonu geçmeden kendi koleksiyonumu <gülüyor> almamayı <gülüyor> beceriyorum. Koleksiyonerlerime öncelik veriyorum. E, yani ikisi birlikte e, gidebiliyor. Kolay değil bazen ama ikisi birlikte gidebiliyor. Ama çok çok önemli bir yaraya parmak bastınız. E, özellikle genç sanatçılarımızda maalesef bu çok evet. fazla kandırılıyorlar işte fiyatların şuraya çıkacak birdenbire bakıyorsunuz spekülatif fiyatlar tavanlara vuruyor vesaire sonra aynı hızda geri gidiyor ee, biz yani bizim çok amiyane bir tabir kullanacağım ama o taraklarda hiç bizimimiz olmadı ve olmayacak da bizim san genç sanatçılarımızın fiyatları da makul düzeyde makul olarak talep oldukça tabii ki e, arttırıyoruz ama makul kalmaya gayret ediyoruz hiçbir sıkıntımız bakın yedinci yılımıza geliyoruz ee, bugüne kadar bu tür hiçbir sıkıntımız olmadı bizim bizim Sanatçılarımızın işleri emin ellerde. <gülüyor> Ama e, kolay mı? Hayır değildi. Direnmek lazım. Sanatçılarımızla birlikte, onlar bana güç vermeseydi ben tek başıma direnemezdim. Tabii. Onlar da bunu kabul ettiler, direndiler ve doğru bir noktaya geldik. Genç sanatçılar demişken, güncel sanat alanında kafa ören e, işte genç sanatçı küratör yazı yazan kişilerin e, üretim anlamında e, üretimini arttırmak mümkün mü? Çünkü sizde e, biraz da ee, şimdi genç sanatçılara yatırım yapma zaman diyerek eski adıyla CD Projekt'i başlattınız belki. Doğru, doğru. Ee, orada bir fon vermeye başladınız. Doğru. Genelde genç sanatçıların işlerini gösteriyorsunuz. Genç küratörlerle çalışıyorsunuz. Evet, bu fon da çok özel. Ee, bu fon da Türkiye'de de olmayan bir şey diyebiliriz evet, belki Evet Türkiye'de olmayan bir şey ve çok uluslararası anlamda aslında e, doğru, görülen, berk. bilinen hmm. e, ve çok prestijli de bir değişen jürisi olan e, İZ Öztat'la çalıştığınızı biliyoruz. E, İZ'de çok hepimizin e, bildiği takip ettiği bir samatçı. IŞIN'da ne oldu? E, şu anda onun, o, onun o, sergisi. Onu create ettiği bir sergi. Evet o grant e, projemiz evet İZ'in hakikaten e, e, akıl hocalı daha doğrusu İZ'in çocuğu o, o yarattı. Ya ben bir non-profit bir e, aktivite yapmak istiyordum. İZ bu öneriyle gelince üstüne atladım açıkçası. Çok doğru bir öneri. Türkiye'de ilk defa bir ticari galerinin adıyla bir grant e, veriliyor. İşte eski adıyla CDA Projects Grant, yeni adıyla e, Z Grant çok yeni duyurduk. E, Dediğim gibi uluslararası niteliği çok ağır basan her yıl 400'ün üzerinde aplikasyon alıyoruz ve artistik research projeleri üzerine evet. artistik araştırma projelerine e, verilen bir grant. E, Valla çok doğru, çok doğru e, giden bir şey e, ve bence e, bizim Türk çağdaş sanat ortamını e, uluslararası sanatın önemli isimleriyle temasa geçirme anlamında da çok faydalı oluyor. Öbür taraftan eski adıyla CDA Projects'de biz genç sanatçılarla e, deyim yerindeyse büyük bir zevkle risk almaya devam ediyoruz ve edeceğiz. E, şeylere işte avantgard işlere, projelere e, yer veriyoruz. curated projelere yer veriyoruz. Genç kuratörlere iş veriyoruz. Bir de genç yeni farklı projemiz de devam ediyor. Her yıl yine 400'e yakın Genç arkadaşım müracaat ettiği bir genç sanatçılar seçkisi yapıyoruz. Küçük bir fi ödüyoruz onlara. Ya sanıyorum o genç sanatçıların desteklenmesi konusunda biz elimizden geleni yapıyoruz. Keşke daha fazla şeyler de yapsak. Önümüzdeki dönemde özellikle non-profit çalışan kuruluşlarla daha yakın bir işbirliği içinde belki bu konudaki katkımızı da arttırabileceğiz. Peki Moiz Bey, e, öncelikle çok teşekkürler. Hem ben, katıldığınız için hem de bu bahsettiğiniz e, özellikle bu grant ve genç sanatçılara verdiğiniz e, proje mekanındaki destek genç küratörlere fırsat vermeniz gerçekten çok çok değerli. Umarım daha fazla da örneği teşekkür olur. Teşekkür ederim. İnşallah daha fazla örneği olur. Yani valla bunlar da bizim geleceğimiz işte yani gençler. Evet. Bir de ben şimdi açıkçası şu espriyle bitirim zamanımız varsa bana hep beni eski iş hayatımdan tanıyanlar diyorlar ki ya sen gençleşiyorsun. Diyorum o kadar çok şaka bir tarafa o kadar çok gençlerle çevriliyor ki, yani müthiş bir feedback oluyor. ya yani hakikaten Tabii. öyle güzel besleniyorum ki çok mutluyum. Yani hakikaten çok mutluyum. E bir de bir katkıda bulunduğumu görüyorum ve hakikaten güzel oluyor. Teşekkür ederiz geldiğiniz teşekkür için. Ben Bey. teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Kainatın tüm seslerine... Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41